Değerli müminler, tefsir dersimizin sonuncusunda Bakara suresinin ilk beş ayetini almış idik. Bu günde altıncı ayetten devam etmek üzere dersimize devam edeceğiz. İnnellezîne keferû sevaun aleyhim e'endertahum Emlem tundirhum, la yu'minun Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor İnkarcılar, kafirler öyle bir haleti ruhiye içerisindedirler ki kalpleri öyle bir fesada uğramıştır ki onları uyarsan da uyarmasan da onlar iman etmezler. Evet. Her uyarılan insan iman etmiyor mu? Tabii ki iman edenler var. Kalplerinde hastalık olmayanlar, hakikati arayanlar, doğruyu arayanlar kendilerine doğrular anlatıldığında iman ediyorlar. Doğruya tabi oluyorlar. Ancak Burada Yüce Rabbimizin kastı gerçekleri bildiği halde üstünü örtenler, gerçekler var. Bu görünmesin diye bunun üstünü örtenlere Allah bu hitapta bulunuyor. Zaten kafir demek de örten demektir. Hakikati örten, gerçekleri örten. Yani gördüğü zaman gözlerini kapayan, duyduğu zaman kulaklarını tıkayan, anladığı zaman düşünmemeye çalışan. Gerçeklere vakıf olmamaya çalışan, idrak etmemeye çalışan, gerçeklere karşı kulağını sağır eden, gözünü köreden, aklını da tumara uğratan ve bu şekilde hakikatleri örten, bu şekilde hakikatleri görmezden gelen ve hakikatlerin, gerçeklerin görülmemesini arzu eden insanlar işte onlara kafir deniyor. Kafir, yani örten, örten, hakikati örten. Hakikat bir güneş gibi önünde kendisini gösterdiği halde onu görmezlikten gelen, onu inkar eden insanlara kafir deniyor. İşte anlatıldığı takdirde hidayete erenler, Onlara farklı bir kelime kullanmak lazım. Onlar cahillerdir. Cahil demek bilmeyen demek. Bilmiyor. Bilmediği için siz ona gerçeği anlattığınızda o gerçeğe tabi oluyor. Cehaletini giderdiği zaman bu sefer ilmin adaletine kendisini teslim ediyor. Bu şekilde iman ediyor. Bunlar cahil insanlar. O yüzden cahille kafir denk değildir. Kafir hem cahildir hem de alimdir. Bildiği şeyleri örter. Bildiği hakikatleri örter. Cahil tek taraflı bilmiyor, gerçekleri bilmiyor. Alim değil, örten değil. Dolayısıyla Allahu Teala'nın bu ayet-i kerimede kastetmiş olduğu kurup hakikatleri örten gruptur. adına gerçeklere teslim olmayan gruptur. adına bildiği gerçekleri, tanıdığı, gördüğü, idrak ettiği gerçekleri tanımayan, bilmeyen, görmeyen, insan e, şeklin e, gibi algılama, algılayan e, insan konumundadır e, kafir. O yüzden bu Allah Teala sen onları uyarsan da uyarmasan da bir şey fark etmez. İman etmezler diyor. Çünkü iman etmek istemiyor. İmansızlığı cehaletinden kaynaklanmıyor çünkü. İmansızlığı adalete razı olmamasından kaynaklanıyor. İmansızlığı imanın gerçeklerine karşı içinde bir ukde, bir kin, bir nefret Taşımasından kaynaklanıyor. Küfürde inatçı olmasından kaynaklanıyor. O yüzden evet bu türden insanlar vardır. Uyarsanız da uyarmasanız da onlar için hiçbir şey fark etmez. Çünkü onlar iman etmek istemiyorlar. Gerçekleri gördüklerinde gerçeklere tabi olmak istemiyorlar. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim Allah -u Teala neden gerçekleri örttüklerinin sebebini de söyledi şimdi. Allah onların kalplerinin üzerine mühür vurmuştur ve kulaklarına mühür vurmuştur. Ve ala absarihim gözlerine mühür vurmuştur. Ve ala absarihim gışave. Onların gözlerinde bir perde vardır. Gözlerine bir perde inmiştir hakikatleri göremezler. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Buradan insanlar diyebilir ki madem ki Allah kalplerine mühürledi, kalplerine mühür vurdu, kulaklarına mühür vurdu, gözlerine perde indirdi e bu insan nasıl iman etsin daha? İstesi de iman edemez ki. Çünkü kalbi mühürlü. Kulakları mühürlü. Gözleri perdeli. Bu insan nasıl iman etsin? Diye söyleyebilir. Buna cevabımız, bu yanlış algılamaya, anlamaya cevabımız şu şekilde olacak. allah Teala, o insanın iman etmek istemediğini ve asla iman etmeyeceğini normal o durumundan anlıyor, biliyor. Ezeli, ebedi ilmiyle Allah buna muktedir. Bir insanın iman edecek tipte mi, değil mi? İman etme niyetinde mi, değil mi? İleride iman ede edebilir mi, edemez mi? Hangi konumda, hangi e, vakada? bu insanın durumu ne? Gelecekte hareketi, inancı ne olacak? Allahu Teala bunları bildiği için bakıyor ki ileriye doğru, doğru da bu adamın inadı sürecek, kafirliği sürecek ve asla iman etmeyecek daha o günden öyleyse kalbine mührü vuruyor, kulağına mührü vuruyor, gözüne de perdeyi indiriyor. Ha bu bir. İkinci anlama tarzımız nasıl olabilir değerli kardeşlerim? Bu da şundan olabilir, şöyle olabilir ikinci algılama tarzımız. Allahu Teala bu insanların mevcut yaşam diliminde geçmişte yapmış oldukları hataların, inadın, isyanın, günahın isyanda çok ileri seviyelere gitmelerinin bir cezası olarak bunlara artık kalplerine mühür vuruyor. Öyle azgın bu insanlar ki o kadar inatçılar ki o kadar büyük günahlar işliyorlar ki bir ceza olarak Allah kalplerine mühür vuruyor, gözlerine perde indiriyor, kulaklarına mühür vuruyor. Artık onlar bu şekilde yaşayacaklar ve artık bunlar cehennemlikler olarak kayda geçecekler ve artık hidayet hidayeti ermeleri de söz konusu olmayacak. O yüzden değerli kardeşlerim. Bir insan yapmış olduğu günahı yaparken, yapalım yahu ileride tövbe edeceğimiz zamanlar da gelir ya. Ne olacak? Gençliğimiz var. İçki sorun değil. Zina sorun değil. Her türlü haram eğlence, kumar sorun değil. Haram yeme sorun değil. Gıybet sorun değil. Gençliğimizde bunları yapmak zorundayız, yapalım, ileride tövbe ederiz. Dediği zaman dediği zaman değerli kardeşlerim, çok büyük bir felaketin kapısını kendisine aralamış olur. Neden? Çünkü allah Teala'nın bir günahtan dolayı gazaba gelme ihtimali vardır. Gazaba geldiğinde Gazaplandığında o insanın hayatını o anda orada noktalandırabilir bir ceza olarak artık sana yaşama imkanını vermiyorum. Yapmış olduğun bu isyandan dolayı hayatını burada noktalandırıyorum. Artık sana daha fazla imkan vermeyeceğim. Sana 30 sene imkan verdim, sana 40 sene imkan verdim, diğerine 50 sene imkan verdim. 50 sene cennetin kapısını aşındırma aleyküm selam cehennemin kapısını kapatma imkanı verdim. 50 sene boyunca Allah'a itaat etme, kalbi Allah'a karşı olgunlaştırma, imanı olgunlaştırma imkanı verdim. Daha fazla vermeyeceğim. Diyebilir, diyebilir, diyebilir. Bazen bütün ümmetin içerisinde bir bölgenin topluca cezalandırılması değerli kardeşlerim, bir kıvılcımla olabilir, bir insanın yapmış olduğu çok adi bir günah ile Allah kazaba gelebilir. Bir kişi veya iki kişi bir adi, bir feci, fecaat dolu bir hata yapmışlardır da o bardağı taşıran son damla olmuştur ve felaket, Helak o bölgenin bütün insanlarına şamil bir şekilde gelmiş, çöreklenmiş, kurunun yanında yaşta yanmıştır. Böyle olmuştur çoğu defa. Peki böyle olduğu zaman da efendim deprem oluyor bakıyorsunuz caminin minaresi yıkılmış, cami yıkılmış. Adam soruyor diyor ki ya depremi Allah yapıyorsa camiyi niye yakıyor Cami daha bu. Minareden ne istiyor? Bak burada Allah'ın adı anılıyor. Ezan okunuyor. Efendim? Böyle diyenler var. Bunun ötesinde bunu açıklayacağım ama daha can alıcı bir örnekle bunu açıklayacağım. Bir müminin canı müminin canı camiden değerlidir. Bir müminin canı camiden değerlidir. Akıl bali olmayan bir çocuğun canı, ruhu günahsız ya. Camiden daha değerlidir. Ama depremlerde çocuklar da ölüyor değil mi? Nasıl oluyor bu? Madem ki bazı insanlar bize soruyorlar ya. Yani, Hoca gel. Siz diyorsunuz ki depremleri de Allah yapıyor. Her şeyi Allah yapıyor. Allah haşa bu kadar zalim mi ya? Bak çoluk çocuk öldü gitti ya. Neden bunu ya? Bize bu soru geldi. Birçok insandan geldi. Evet. Cevap olarak ne dedik? Buraya dikkat edelim. Değerli kardeşlerim. Allah'ın bir sünneti var. Bu sünnet nedir? Allah'ın sünneti. Yani sünnet ne demek? Allah'ın kendine ait bir programı var. Bir menheci var. Bir metodu var. İzlediği bir yol var. Sünnet bu. Allah'ın sünneti. Allah'ın sünneti nedir bu konuda? Eğer insanlar bir toplumda azgınlığa düşerseler toplumun çoğu bu azgınlığa düşerse o toplumda o azgınlığı engelleyecek olan insanlar kalmadıysa, emri bil maruf, iyiliği emreden, ve nehyi anil münker, kötülükten de alıkoyan insanlar kalmadıysa, o toplumun sigortası atmıştır ve Allah'ın sünneti gereği o toplum genel manada cezayı hak etmiştir. Çocukları da yaratan Allah, insanların hepsini, hayvanları, nebatatı, her şeyi yaratan Allah. Ama Allah sünneti gereği, kim günah işledi, onların evlerini başlarına yıkayım diye bir sünneti yok Allah'ın. O ahirette olacak. Dünyada nedir? Dünyada kurunun yanında, yaşta yanar. Dünyada Allah'ın sünneti budur. Peki, o çocukların günahı var mı? Yok. E peki nasıl oldu? Kardeşim, veren Allah, alan Allah. Mülk Allah'ın, mülk Allah'ın, bütün canlılar Allah'ın yaratmasıdır. Allah takdir etti, yarattı, on sene yaşattı, bunu çağına ermeden geri aldı. Bu bir zulüm değildir, bu bir haksızlık değildir. Allah yarattı, Allah geri aldı. Allah onu ahirette cennetin en güzel makamlarında yaşatacak. Allah dünyaya sineğin kanadı kadar değer verse kendisini inkar edenlere nimet vermez. Allah dünyaya içindekilere, dünya hayatına asla değer vermiyor değerli kardeşlerim. Allah'ın yaratmış olduğu nimet yurdu cennet yurdudur. Cennet yurdunda insanları yaşatacak, müminleri yaşatacak. Akıl bali olmadan vefat edenlerin hepsi cennetliktir. Allah onları mutlu edecek. Allah onları yaşatacak. Bu dünya aslında eza, cefa yeridir. Bu dünyanın zevk, eğlenme, gezme, tozma yeri olarak düşünen insanlar aldanıyorlar. Günaha giriyorlar. Bir Müslüman için bu dünya gezme, tozma, eğlenme yeri, mekanı değildir. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La rahate fi dunya dünyada Müslümana rahat yoktur der. Neden yoktur dünyada Müslümana rahat? Çünkü dünya çalışma yeridir. Tarlaya gittiğimiz zaman öyle aylak aylak yatamayız. Tarlaya gittik, çalışacağız. Çapa mı gerekiyor? Yapacağız. Hasat mı gerekiyor? Yapacağız. Efendim, tohum atmak mı gerekiyor? Yapacağız. Öyle tarlaya git yat olmaz. E dünyada ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada gelip yatmak yok. Terleyeceğiz, çabalayacağız, gayret sarf edeceğiz. Neden? Ahirette cennet yurduna layık bir Müslüman olabilmek için. Öyleyse rahat var mı? Rahat yok. Rahat ne zaman var? Tarlada çalışıyorsun, epey çalıştın. Hele biraz mola diyorsun ağacın gölgesinde. Bir öğlen yemeği yiyorsun. İkindi vakti oluyor, bir, ikindi çayı içiyorsun. E rahat bu. Nefeslenmek bu. Nefeslenmek bu. Öyle uzun uzadıya tarlaya gidip de yatmak yok. E dünya işte bir tarla müminin tarlası tekrar söylüyorum. Dünyada yatmak yok. Çalışacağız, gayret sarf edeceğiz. Ahiret yurdunun imarını yapmak için. Ahiret yurdunun saraylarını yapmak için. Ahiret yurdunda hurilerle evlenmek için. Ahiret yurdunda Allah'ın hoşnut olduğu kullardan olabilmek için ahiret yurdunda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme komşu olabilmek için çalışacağız. Evet. O yüzden rahat yok işte. Rahat yok. Şimdi bazı insanları sabah namazına kaldırıyorsun mesela. Ya az bir dur da rahat edeyim diyor. Ya ne minik uykum veriyorsun ya az bir dur. Rahat yok mu senden bana? Bir az uyuy. Ya dünya da rahat yok. Az bir kalk şu saatte Allah'a zikretmen gerekiyor. Allah'ın emri var. Sen kalkmazsan Allah'ın emri çiğnemiş olursun. Allah'ın emri çiğnemek çok kötü bir şey. Senin yaptığın iş belki hani am şu an bir iş olmayabilir ama orada Allah'ın emri çiğnendiği için kötüdür. Mesela değerli kardeşlerim dersin ki basit bir günah var. Basit bir günah. İşlersin. Dersin ki ya bu günah çok basit bir şey ya. Mesela Kıybet. aslında çok büyük günahtır ha. Ama basit görüüyor insanlar. Veya mesela bir insanla alay etmek. Onun şekliyle, boyuyla, bosuyla, yaratılışıyla, konuşma şekliyle, kıyafetiyle, davranış şekliyle alay etmek basit görünür. Neden? Çok insanlar çok yaptığı için aslında çok büyük günahtır ha. Çok büyük günahtır. Veilul likul likul İnsanlarla kaş ve gözleriyle, elleriyle hareket yapmak suretiyle insanları dalgaya alanlara yazıklar olsun. Veil olsun onlara der Allahu Teala. Veil cehennemde bir kuyunun adıdır. Yani o kuyuya girsinler diyor. deli geldi. Gıybet hakeza çok tehlikeli. Ama biz ne yapıyoruz? Bunlar hafiftir diyoruz. Hafif değil. Burada hafif gördüğümüz için söylüyorum. Hafif görünen bir günahın hafifliğine, küçüklüğüne bakmamak lazım. Asi olduğun Rabbin büyüklüğüne, azametine bakmak lazım. Asi olduğun şeyin küçüklüğüne bakma. Asi olduğun o günahın küçüklüğüne bakma. Kime asi olduğun o önemli, ona bak. Allah gibi Azim bir Rabbe Asi oluyorsun ya İşte o Büyük bir şey O kötü bir şey O yüzden Bu sözü unutmayalım Yaptığın günahın küçüklüğüne bakma Asi olduğun Rabbin büyüklüğüne bak Kime asi oluyorsun Onun azametine bak Kimin hatırını yıkıyorsun Kimi gazaba getiriyorsun Onun, onun büyüklüğüne bak O yüzden Küçük günahlar tehlikelidir. Neden? Küçük günahları insanlar der ki, ya ne olacak? Bir şey olmaz. Basit bu, basit. Zina değil, haram yemek değil, hırsızlık değil. Bu basit bir şey. Yapsa ne olur? Aman ya, yap. Ama küçük günahları. Peygamberimiz diyor ki, küçük günahlar bir insanın topladığı azamakçı ile çalı çırpıya benzer diyor. Bak, çalı çırpı. Çalı çırpı ne demek? Ufak ufak oduncuklar, çalılar toplarsın. Oo çok olduğu için de bir yığın olur. Ateşi verdiğin zaman ne yapar? Fevkalade yanar. Çalı çırpı büyük bir ateş oluşturuyor. Demek ki tehlikeli. Çoğaldığı zaman bir kütükten daha iyi yanar. Çalı çırpı çoğaldığı zaman. Bir kütüyü sen kolay kolay da yakamaz. Parçalamanın lazım. Ama çalı çırpı, kolay tutuşu, kolay yanar, daha fazla alev çıkartır. O yüzden küçük günahlardan da sakınmak lazım. Küçük günahlardan da sakınmak lazım. Zaten hayatımızda küçük gördüğümüz birçok günah aslında büyük günahlardır. Biraz önce örneğinler, kıybet Gıybet gibi, alay etmek gibi evet insanlardan bir kısmı vardır ki onları görürsün derler ki biz Allah'a iman ettik derler biz Allah'a iman ettik biz de Müslümanız ya iman eden kişiyiz biz Müslümanız ehli kıbleyiz biz de Cuma'ya gidiyoruz namaza gidiyoruz bayram kılıyoruz kurban kesiyoruz hacca gidiyoruz iman eden iman ettik derler bakınız ve yolun akhir ahirette de iman ediyoruz derler. Ve ma bi mu'minin. Ben size açıklıyorum diyor Allah. Onlar gerçekten iman etmiş değiller. Kimlerden bahsediyor? Münafıklardan. Yani iman ettiği iman ediyor görüntüsü veriyor ama iman etmiyor. Müslümanlarla beraber namaza geliyor ama kalbinde maalesef bir şey yok. Yani bu tür insanlar peygamberimizin cemaati arasında var mıydı? Vardı. Allahü Teala diyor, insanların bazıları iman ettik diye konuşurlar, ahiret gününe iman ettik derler, ancak onlar iman etmiş değillerdi. Bunlar minnet. Yuka diğon Allah wa ladin Onlar bu halleriyle Allah'ı da kandırdığını zannederler, iman edenleri de kandırdıklarını zannederler. Allah'a kandırmak mümkün mü? Ya Rabbi ben de iman ettim ahiret gününe iman ediyorum diyor. Kalbinde o iman yer etmemiş. O iman kalbine oturmamış. O imana razı olmamış. Ama diliyle söylediği için Allah'ı kandıracağını zannediyor. Ve Müslümanları da birçoğunu da kandırmış oluyor. Kandırabiliyor maalesef. İman ettik demek demekle kandırıyor. Vemâ yegdaûne illa enfusuhum ve mâ yeş'urûn Var ya onlar ancak kendilerini kandırmış oluyorlar. Allahı kandırmaları mümkün değil. Müslümanları kan kandırabilirler belli bir dönem, belirli dönem sonra hatalar ortaya çıkar. Onlar kandırdıklarını zannederler ama aslında durum e, onların sadece kendi kendilerini kandırmalarıdır. Onların zararı kendilerinedir. nedir? bu şekilde yüce Rabbimiz buyuruyor. Bu da 9. ayet-i kerimeydi. Allah hepinizden razı olsun. Bu tefsir derslerimizi bazı e, çalışan kardeşlerimiz e, akşam olsa daha iyi olur. Biz de geliriz dediler. Bundan sonra çarşamba günü, günü yapmış olduğumuz tefsir derslerini yatsı namazından e, 40 dakika önce yasın namazından 40 dakika önce yapacağız. Allah sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin El Fatiha.